Muhterem Hocam, Fatiha'dan önce neden salavat getiririz demiş. Sanırım bir Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra El-Fatiha denildiği anda hemen öncesine bir salavat getiriyoruz ya. Onu kastediyor izleyicimiz. Cevabını alalım inşallah. Şimdi Fatiha'dan önce salavat-ı şerife okumak farz değil, sünnet de değil. Ama biz Peygamber Efendimiz'e sevgimizi ifade etmek için her bir şeyi vesile ediniriz. Her bir anı vesile ediniz ve ona salatü selam okuruz. Çünkü sevgili peygamberimiz kendisinden salatü selam okunmasını bize teşvik ediyor. Bir hadislerinde buyuruyor ki sevgili peygamberimiz "Men sallallahi aleyhi salaten kim bana bir salatü selam getirirse sallallahu biha aşran Allah ona o misliyle karşılık verir. Yani ona rahmetiyle muamele eder demektir. Başka bir hadiste sevgili peygamberimiz bu salatü selam getirmeyenlere dair bana işte ismimi duyup da salatü selam getirmeyen kimseleri ben kınıyorum gibi bir ifadeler kullanıyor sevgili Peygamberimiz. Bu yüzdendir ki bizim insanımız yani özellikle bizim Osmanlı coğrafyasında yaşayan insanlarımız her bir şeyi vesile ittikaz ederek Peygamber Efendimiz'e salat okurlar. Mesela diyelim ki bir cenaze olur salat okurlar veya bazı yerlerde sahurlardan önce e, ne yapıyorlar e, salat evet. okuyorlar. İşte o da bir salattır. Bu Fatiha'dan önce de e, salat okumak şart değildir. Sünnet de değildir ama güzel bir, bir adettir. Güzel bir adettir, müstehaptır. Okunabilir. Okunmasa da olabilir ama okunduğu zaman sevap olur. Evet.